342, numaralı konu, Ebu Musa el eş emrine uymayan bir adama kızması, evet, Hazreti Peygamber bizi bir askeri birlik içinde gönderdi, kumandan olarak başımıza Sa'd bin Ebi vakkası getirdi, biz yürüdük, bir yerde konakladık, bir kişi kalktı, bineğine eğrini vurdu, ona nereye gittiğini sordum, Hayvanıma yem temin etmeye gidiyorum, dedi, ona, bu işi yapma, kumandanımızdan soralım, deyip gittim, Ebu Musa el eş, Ari'ye söyledim, Ebu Musa ona, sen galiba ailene dönmek istiyorsun, dedi, adam, hayır, dedi, Ebu Musa, sözlerine dikkat et, dedi, adam yine, hayır, deyince, o zaman Ebu Musa, güle güle git, dedi, adam gitti, sonra geldi, Ebu Musa ona, sen, herhalde evine gittin, dedi, o da, hayır, dedi, Ebu Musa, doğru söyle, deyince, adam, adam, evet, gittim, dedi, bunun üzerine Ebu Musa ona, sen ateş içinde gittin, ateş içinde oturdun ve ateş içinde döndün, hiç olmazsa hatanı telafi etmek için bir hayır işle, dedi.